Merhaba bir söz küçüğüm programında daha beraberiz bugün ben Gözde sizlerle beraber olacağım uzun zamandır çocuklarla beraber ve genç yapımcılarımızla birlikteydiniz tatil dolayısıyla hepsi şehir dışındalar o yüzden bu hafta programı ben yapacağım. Geçtiğimiz hafta çocuk alanında aslında çok önemli bir gelişme oldu. Söz Küçüğün programı olarak da takip edip aslında sürekli konuklar, konuk çağırarak gündeme taşımaya çalıştığımız bir konu sonuçlandı. Güzel bir sonucu oldu. O yüzden bugün aramızda çocuklar için adalet çağırıcılarından Avukat Gülçin Avşar var. Geçtiğimiz hafta bu yeni terörle mücadele kanunu tasarısı millet Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanıp yasalaştı. E, bugün hem bu süreç gelinen bu noktaya nasıl bu noktaya nasıl gelindi, geldiğimiz bu noktadan durumumuz ne neler değişti e, bunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, çok kısa bir de tanıtın isterseniz kendinizi. E, ben avukatım, İstanbul Barası'na bağlı olarak avukatlık yapıyorum. Son 1,5 yıldır çocuklar için adalet çarşları içerisinde gönüllü olarak çalışıyorum. Hı hı. E, Geçtiğimiz haftaki bu yasa tasarısından aslında hemen bahsedelim. Evet. Çünkü medyada da çok yer aldı. Evet. Ee, hani ne, ne gibi değişiklikler olduğunu. Evet. Bir avukat gözüyle bize hem bu yasadaki değişimi hem de daha somut örneklerle anlatabilir e, misiniz? Öncesinden belki? alalım o zaman. De, tamam tabii. peki. E, TMK mağdur çocuklar sorun dediğimiz sorun aslında çocukların e, terörle mücadele kanununa yargılanmaları dolayısıyla terör suçlusu yetişkin muamelesi görmesiydi. Yani çocuk, olma, çocuk olarak muamele görmemelerinin yanı sıra terör suçlusu olarak muamele görmeleriydi ve bu nedenle çocuklar hakkında çok ağır cezalar veriliyordu. İnfaz koşulları çok ağırdı, e, yargılandıkları mahkemeler çocuk mahkemeleri değildi, kendileriyle çocuk pedagogları e, görüşmüyordu, sosyal hizmetler uzmanı desteği al, alamıyorlardı. E, süreç içerisinde birden fazla kez e, hakları ihlal ediliyordu. Ve biz çocuklar için adalet çağrıcıları olarak epey uzunca bir süredir bu konunun düzeltilmesi için uğraştık. Ve Kasım itibariyle meclise bir yasa tasarısı geldi öncelikle. Hı hı. Bu yasa tasarısı bizim önerilerimiz ışığında şekillenmişti fakat yetersizdi. Sadece çocuk mahkemelerine ve infaz koşullarına, pardon infaz koşulları da değil, şartlı sarı koşullarına ilişkin değişiklikler vardı. Sonrasında... Bunun yetersizliği üzerinden biz görüşmelerimize devam ettik ve gelinen süreçte bu arada Cumhurbaşkanı ile görüştük başbakanla görüştük muhalefette görüştük iktidarla görüştük meclis dışındaki partilerle STK'larla görüştük gelinen süreçte bu yasanın yetersizliği konusunda bir kamuoyunda da yeterince büyük bir baskı oluşturduk. Sonrasında tekrar bir yasa değişikliği gündeme geldi ve bu sefer AK Parti'den iki milletvekilinin imzasıyla bir teklif sunuldu. O mecliste bekleyen tasarıyla onlar birleşti, önergelerle gelişti ve son noktada geç, geçtiğimiz hafta itibariyle yasa bizim istediğimiz şekliyle diyebileceğimiz gibi çıktı aslında. Çok ufak bir taleplerimiz arasında bir eksiklik var aslında şu anda mevcut olan yasada da. Ama e, biz genel olarak memnunuz bu durumdan. Hı hı. E, çünkü bu yasa sayesinde çocuklar artık çocuk mahkemelerinde yargılanacak. Hı hı. E, aslında bu bütün çocuklar bakımından çok önemli bir gelişme. Çünkü büyüklerle işlenen suçlarda, e, bütün çocuklarda böyle bir sorun vardı. Çocuk mahkemelerinde değil, onların e, yargılanacakları mahkeme neresiyse orada yargılanıyorlardı. Bu değişti. Bu çok önemli bir şey oldu. Evet. Ee, bunun dışında çocukların e, cezaları 3 yılın altındaysa paraya çevirme hükümün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmeye ve seçenek yaptırımlar dediğimiz uygulamalar eskiden yasaktı. Hı -hı. Bu artık mümkün temek hamadolu çocuklar içinde. Çocuklar e, cezaevine girdikleri zaman cezalarının 4'te 3'ünü çekmek zorundaydı cezaevden evet. çıkabilmek Hı -hı. için. Şimdi artık bu da diğer adli mahkumlarla eşdeğer oldu. 3'te 2'ye indi. E, bu bakımdan çok önemli. Bunun dışında en önemlisi çocuklar eyleme katıldıkları için örgüt üyesi gibi ceza alıyorlardı. Evet. Ee, bu değişti. Artık eyleme katılan çocuklar örgüt üyesi olmadıkları halde örgüt üyesi gibi ceza almayacaklar. Bu çok önemli. Çünkü 7,5 yıl gibi bir cezaydı bu. Hı -hı. Bu artık kaldırıldı. Hı -hı. Ee, terörle alakalı suçlarla ilişkilendirilen çocuklarda ceza artırımı vardı yetişkinlere uygulandığı gibi. Yüzde Hı -hı. %50 oranında cezaları artırılıyordu. Bu da değişti. Artık e, bu artırım da kaldırıldı. Kaldırıldı. Ee, bunun dışında ee, taş atmanın cezası indirildi. Eylemlerin cezası indirildi. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda biraz değişiklik hmm. yapıldı. Ve bu cezalar epey indirildi. Gelinen noktada şöyle bir durum oldu aslında. Bir örnekle açıklarsak. Mesela Hı -hı. bizim e, TMK mağdur dediğimiz çocuklarda genellikle şöyle bir durum vardı. Çocuk eyleme katılıyor, yüzünü kısmen veya tamamen kapatıyor... E, taş atıyor. O taşın herhangi bir sonucu olmuyor. Yani birisini yaralamıyor veya e, arabaya araca herhangi bir şey zarar vermiyorsa Vermiyor. çocuk 7,5 e, yıl ceza alıyordu. Hiçbir şey yani bu sadece bu kadarla. Yedi bu kadarla 7,5 buçuk buçuk yıl buçuk buçuk ceza alıyordu. Bir de üzerine eğer yaralama, e, mala zarar verme gibi şeyler eklenince çok daha e, yüksek bir cezae çarptırılıyordu. Şimdi gelinen bu süreçte bu eylemler dolayısıyla 16-18 yaş grubundaki bir çocuk 18 ay ile 15 ay arasında bir ceza alacak. Hmm. Ve böyle olduğu zaman da çocuk cezaevine girmeyecek. Hmm. Yani çocuk cezaevine girmeden, 3 yıllık sınırın altında olduğu için cezaevine girmeden bir çözüme bağlanacak. Ve bu aynı zamanda aslında çocuğun sosyal ortamdan kopmaması bakımından da önemli. Bir sonraki adım bakımından da önemli. Yani daha sonra hayatını kontrol etmesi bakımından da önemli. E, bu bir tanesi çocuk mahkemesi. Mesela bir çocuğun çocuk mahkemesini yargılanmasının avantajları nedir? Yani hani çocuk mahkemesi ile ilgili e, bu genel olarak çünkü aslında tüm hmm. hani suça sürüklenen çocuklarla ilgili çok önemli hmm. bir evet. durum. E, hatta aslında bir de bir hakları böyle çocuğa özgü yargılanma koşullarına sahip evet. olmaları gerekiyor. Evet. Ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla çocuk mahkemelerin sayısından az az. Ama hani bu nasıl bir çocuk için nasıl bir avantaj sağlıyor? En azından bir kere. Şimdi TMK maalesef çocuklar Hı -hı. bakımından düşündüğümüz zaman mesela öncelikle özel etkili mahkemelerde yargılanmaları oradaki yargıçların karşısına çıkan terör suçlularına muamele yaptıkları gibi muamele yapmaları sonucunu doğuruyordu çocuklar bakımından. Hı -hı. Bunun böyle bir sakıncası var. Bunun dışında da genel olarak çocuklar bakımından düşündüğümüz zaman çocuk konusunda çocuklarla ilgili çocuk psikolojisi hakkında eğitim almış kişiler onlarla muhatap oluyor. Çocuk sağcıları ilgileniyor, çocuk hakimleri ilgileniyor. Hı hı. Öncelik olarak çocuğun üstün yararını koyan hakimler onlarla ilgileniyor. Bunun dışında psikolog, pedagog ve sosyal hizmetler uzmanlarıyla görüşmeleri sağlanıyor. Hı hı o zaman ya yani daha da çocuğa özgü oluyor ve çocukla evet. ilgili daha bilgi sahibi olan ve hani önceliği çocuğa veren evet. bir yargı sistemi oluşturuluyor. Ee, peki bu bir tanesinden bahsetmiştiniz, hmm, bir tanesi tam istediğimiz gibi olmadı. O, o yüz kapatma ile alakalı olan e, ceza. ceza. O değiştirilemedi. TMK'nın 7. maddesinin 2. fıkrasında böyle bir suç var. Hı hı. Çocuklar, yetişkinler aslında, eyleme katılanlar yüzlerini kısmen veya tamamen kapattıkları zaman 1 ila 5 yıl arasında ceza alıyorlar örgüt propagandası hı hı. yapmaktan. Biz bu maddenin çocuklar bakımından uygulanmamasını istiyorduk. Çünkü bir çocuk yüzünü örgüt propagandası yapmak için kapatmak zorunda değil. O çocuk gizlenmek isteyebilir. Ailesinden korkuyor olabilir. Ailesi evet. onu eyleme göndermiyor çünkü. E, polisten korkuyor olabilir, arkadaşlarının görmesini istemiyor olabilir, oyun olsun diye yapıyor. Yani Birçok bir farklı saygı olabilir burada çocuğu yönlendiren. Hı hı. O yüzden çocuklar bakımlarının uygulanmasını istemiyorduk ama bu değiştirilemedi. Fakat değiştirilmeyeceği anlamına da gelmiyor. Çünkü Eylül-Ekim aylarında hem TCK'da hem TMK'da farklı e, düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz biz. Böyle hı hı. bir projeleri var. O zaman değiştirileceğine inanıyoruz. Peki şu an işte e, mecliste bu onaylandı. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yani bunun çocuklara e, etki etmesi şu an... Şimdi tabii önce Cumhurbaşkanı'nın evet, onaylaması tabii. lazım. Ondan sonra <gülüyor> resmi gazetede evet. de anında yayınlanacak Hı -hı. zaten hemen. Sonrasında artık bir ay içerisinde çocuklar çıkacaklar. Çıkacaklar. Yani %95 oranında çocukların çıkmasını bekliyoruz. Tabii bu arada yaralama, öldürme fiilleri varsa onların çıkması mümkün olmayacak ama diğer çocuklar bu saydığımız çerçevedeki suçlar bakımından çıkacaklar. Peki bu çocuklar için adal çağrıcıların içinde aslında ben kendim, o mail grubunda olduğum için biliyorum çok büyük bir sevinçle ve tabii mutlulukla evet, karşılandı. Evet. Çünkü gerçekten emeklerin karşılığı olarak da güzel bir sonuç evet. e, oldu. Ee, siz daha içindesiniz bir sürü kişiyle iletişim halindesiniz. Özellikle çocukların ailelerinden gelenler nasıl hmm. tepkiler geliyor e, deyip as ardından da çağrıcı içerisinde bu mutluluk nasıl karşılandı ve buraya nasıl gelindi? Aslında evet. bu da başka bir örnek yani bu evet. evet ...bu çok önemli hmm. bir şey çocuk alanında bu yasa. ...bir de hmm. bir yandan da bu süreç çok önemli aslında... Evet, ...yani bu örgütlenme mı? ve bir arada... ...bir işi götürüp sonucuna... ...vardırabilme hmm. işi... ...çünkü çoğu zaman yarıda kalıyor... ...ya da çok uzun süre zamanlar istiyor... ...bu gerçekten çok güzel bir örnek de oldu... Hmm. Ee, ...öncelikle isterseniz bir ailelerle ilgili konuşalım... ...ardından da onunla ilgili birazcık konuşalım istiyorum... ...aileler, aileler çok mutlular... ...ama hala bir endişeleri var aslında... ...çocuklarını görmedikleri zaman... çocuklarına kavuşmadıkları zaman... ...o endişe yok olmayacak... Şu anda onlar bir an çocuklarına kavuşmayı bekliyorlar cezaevinde olanlar diğerleri de çocuklarının cezalarının düşürülmesini bekliyorlar yani yedi buçuk yıl ceza alan fakat şu an dışarıda olan çocuklarımız var dostaları temiz aşamasında olduğu için hepsi şu anda bir şaşkınlık halindeler yani inanamıyorlar da bir taraftan. Yasalaşmasını bekleyeceğiz yasalığın e, tamamlanıp uygulanmasını bekleyeceğiz aslında onların tam olarak tepkilerini görebilmek için bir de bununla ilgili e, bir yönetmen arkadaşımızın güzel bir projesi var çocuklarla ailelerin buluştuğu anı görüntülemek hmm. gibi e, o da herhalde güzel bir çalışma evet. olacak. Şimdi çocuklar için adalet çağrıcıları da bence e, şu son dönemde yapılan faaliyetler arasında Türkiye sivil toplumuna örnek olabilecek bir çalışma. Sadece bir sorunu ele alıp o sorunun e, çözüm, çözümünün nasıl olacağını da somut olarak ortaya koyup ve peşini bırakmadan kararlılıkla mücadele edildiği zaman sonuca ulaşılabileceğini gösterdi. Ve bunun e, keskin bir muhalefet diliyle yapılmayacağını. Uzlaşmayla aslında anlaşarak konuşarak diyalogla mümkün olduğunu çok net gösterdi herkese. Hı hı. Biz çünkü sürecin hiçbir noktasında hiç kimseyle kavga dilini kullanmadık. Her defasında onlara kendimizi ısrarla anlatmayı denedik. Onlar bize bir argümanla çıktıkları zaman biz de onların argümanlarıyla onlara cevap vermeye çalıştık. Hı hı. Bu bakımdan etkili bir dille aslında ülkedeki birçok probleme çözüm bulunabileceğini görmüş olduk. Evet, sohbetimize de devam edeceğiz ama çok kısa bir ara verelim, bir müzik arası verelim sonra tekrar buradayız. Evet müziğimizi dinledik tekrar buradayız. Bugün Çocukla İçin Adalet Çağrıcıları'ndan Gülçin Avşar'la birlikteyiz. Bu terörle mücadele kanundaki değişiklikle ilgili konuşuyoruz. Bu tasarının onaylanma sürecinden bahsettik. Bu yasası aslında çocukların hayatlarında böyle çok büyük bir değişiklik yaratmadan hmm. devam etmesini sağlayacak. Evet. Bir taraftan da şöyle bir faydası hı hı. olacak aslında uygulayıcıların e, hakimlerin çocuklara biraz daha farklı bir gözle yaklaşmalarını da sağlayacak yani mecliste e, böyle bir değişikliğin yapılmış olması onların da biraz yumuşamasına neden olacak aslında bu hı hı. bakımdan da önemli. Bir de mesela şey şöyle şeyler oluyordu süreçte. Yani bazı kararlar şaşırtıyordu. Yani bazı aynı hemen hemen birbirine yakın olan evet. eylemler de yani çocukların bulunduğu eylemi tanımlama şekilleri aynı olsa bile cezalar farklılaşabiliyordu. Evet. E, bu, bu değişiklik buna Engelleyebilecek mi yoksa yani yani mesela daha mı şu, tanımlanmış durumda aslında çerçeve daha mı iyi belirlenmiş? Yani aslında tamamen o e, hakimdeki vicdani kanaatin oluşması ile alakalı bir durum var ortada. O yüzden yine bu farklı uygulamalar devam edebilir. Ama tabii herhalde o kadar fazla olmaz. Çünkü bazen gerçekten çok, çok iki, evet, evet. E, iki farklılık oluyor. Çünkü mesela bir habere çok sevinip bir beraate çok sevinip diğerinde çok üzüldüğümüz evet. zamanlar oluyordu Hı -hı. süreçte. O zaman e, müzikten önce aslında konuştuğumuz bu çocuklar için adalet çağrıcılarında e, hani uzlaşma, diyalog, e, dil çok önemli. hani sivil toplum için. Peki e, bir avukat olarak yine, yine çocuk haklarıyla ilgilendiğiniz için bu mevzu bitti, o sorun bitti. Başka hani nelerle ilgili şu an e, aslında bir şeyler yapılabilir? Çocuk alanında sizin gördüğünüz yine buna benzer, e, daha hukuki aslında bir değişiklikle çok büyük değişimler yaratılabileceği sonuç şeyler var mı? Evet. Yani su suça sürüklenen çocuklar bakımından aslında çok ciddi problemler var. Bunun dışında cezaevi koşulları çok kötü... Bununla alakalı bir şeyler yapılması gerekiyor. Ama somut olarak şu anda e, ne yapılabileceği hakkında aklına bir şey gelmiyor. <gülüyor> Şimdi şu süreçten daha yeni çıkıyoruz. Çünkü. Yine yorgunsunuz. E, çok çok yorgunuz. <gülüyor> <yormusunuz. gülüyor> e, ama mesela şöyle bir şey var. Bunu, bunu toplumda çok tepkiyle karşılandı fakat çok da olumsuz bir durum değil. 7 tane yeni e, çocuklar için cezaevi yapılıyor. Evet. Şu anda mevcut cezaevleri çocuklar bakımından uygun olan yerler değil. Genellikle büyükler için yapılmış sonrasında çocuklara ayrılmış yerler. Ve e, çocuklar buralarda da istismar ediliyordu çeşitli hmm. şekillerde. Hem duygusal hem fiziksel hem cinsel yönden istismara maruz kalıyorlardı. Şimdi e, başlatılan projeyle tek kişilik odalar e, fakat yine ortak kullanım alanları olan... E, ...aynı zamanda eğitim odalarının olduğu, kütüphanelerinin olduğu... Ortamlar yapılıyor suça sürüklenen çocuklar hı hı. bakımından. Bu sürecin böyle işlemesi de çok güzel aslında. Bunu da takip etmek gerekiyor. Hı hı, bu takip etmek önemli. E, peki çocuk için adalet çağırcıları şimdi bu tasarıyı takip hı hı. edecek mi? Yani bundan sonrasında neler var? Şimdi şöyle bir durum var aslında çocuklar için adalet çağırcıları sağdan soldan ünlü. Ee, çok farklı kesimleri bir araya getirmiş avukatları psikologları işsizleri öğrencileri herkesi bir araya getirmiş ortak bir platformdu ve bu platformun tek bir amacı vardı TMK'da çocuklar aleyhine e, bulunan yasa maddelerini değiştirmekti biz her zaman e, işimizin sadece bu olduğunu söyleyerek e, evet. çalıştık ve herkesi bu paydada buluşturduk yani o, olabildiğince düşük bir seviyeye indirdik aslında durumu ve e, şu anda söylenen şekliyle yasa tamamlandığı zaman, Cumhurbaşkanı donayladığı zaman biz amacımıza ulaşmış olacağız aslında. Yani bu yedi bin kişinin amacı gerçekleşmiş olacak. Hı hı. Ama sorun çözülmüş olmayacak. Çocuklar yine eylemlerde olacak. Yine onları e, savaş ortamı gibi oluyor aslında biraz. savaş iki savaşın arasında kalıyorlar. Bu ortamlardan çekmiş olmayacağız çocukları. O bakımdan bölgede yapılması gereken çok iş var aslında. Gönüllü olarak biz e, Çarjılar arasındaki bazı kişiler yine çalışmaya devam edecek. Belki farklı bir platform kurulur bilemiyorum şu anda hı hı. veya bireysel olarak veya oradaki STK'larla iş birliğiyle, mevcut STK'larla iş birliğiyle. Hem çocukların, cezaevinden çıkanların eğitim hayatına adaptasyon sürecinde destek olmak, hem sosyal hayatı adaptasyon sürecinde destek olmak, hem de diğer çocukların da aslında daha fazla eğitime yönelmelerini sağlamak, daha fazla kendi hayallerini gerçekleştirmeleri için, Yardımcı olabilmek gibi çalışmalar yapmayı istiyoruz hı hı. ama bu çocuklar için adalet çağrıcıları çatısı altında olmayacaktır muhtemelen çok emin değilim bu konuda henüz konuşmadık hiç kimseyle çok, çok yeni zaten <gülüyor> evet son bir süreç evet, ama yani muhtemelen çocuklar için adalet çağrıcıları görevini tamamladığı için dağılacaktır. Hı hı. Tabii çocuk içine daha çağrıcı iki yoldan ilerledi benim takip edebildiğim kadarıyla aslında bir hukuki süreci bir yandan götürürken bir yandan da aslında kamuoyu ve farkındalık evet. yaratmak için de bir takım işte sanatçılarla bir işbirliği yaptı. Hani bir takım hani film gösterimleri yaptı. Hani Sempozum, bu tür araç sempozyumlar, evet. paneller de yaptı. Aslında hani bu da iyi bir örnek. Evet. Yani, Çalışma şekli de aslında iyi bir örnekti. Başka türlü olmazdı zaten. Yani bunun bir karşılığı olduğunu meclistekilere göstermek bakımından o hareketler çok önemliydi. Hı hı. Yani e, biz burada üç kişi olarak yokuz demek bakımından çok önemliydi. Bizim yedi bin kişi, mecliste beş yüz elli kişi bizi temsil ediyor. Biz yedi bin kişiydik. Yani hani onların temsiliyet oranından çok daha güçlü bir temsiliyete sahiptik aslında. O bakımdan o e, hareket çok besledi bizi. Sosyal alanlarda yapılan farkındalık çalışmaları çok destekledi, çok besledi. Tamam. Sürimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Ben son olarak aslında bu sürece dair ve şu anki aşamadan sonra söyleyeceğin son bir şey varsa onu almak isterim. Programda ondan sonra kapatalım. Ben artık yani bu ülkede birçok sorunun bu şekilde sorun odaklı çalışmalarla çözilebileceğine olan inancımı güçlendirdim ve bundan sonra da. Toplumdaki her kesimden böyle çalışmalar bekliyorum ve ben bu tür çalışmaların içinde yer almak istiyorum. Hı hı. Çocuklar bakımından da güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çocuk için Adalet Çağrıcıları ekibine ve o ekipte çok yoğun çalışan Gülçin Afşar'a ve aslında tüm ailelere, süreç yalan avukatlara, sosyalizmet uzmanlarına bu Çocuklar için adalet çağırcılarına ve Çocuklar için adalet girişimindeki yer alan kurumlara süreçteki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyuz hepimiz. Yani çocuk kanalında çalışan biri olarak ben de çok mutluyum. Çok güzel gelişmeleri oldu. Söz Küçüğüm programında bugün sonuna yaklaştık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.